Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem dinleyenler, Bakara suresinin 94. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Kur'an-ı Kerim'ini açanlar olursa, mushafını açanlar varsa, 14. sayfa ve ayet 94. Rabbimiz bize diyor ki, tabi önce sevgili peygamberimize, onun şahsında bize, şu anda bize söylüyor, bana söylüyor, sana söylüyor, hepimize söylüyor. Kul, söyle o Yahudilere. İnkânet lekümüddârul âhiretu indellâhi hâlisaten min dûnin nâsi mevte in sâdiqîn De ki, eğer ahiret yurdu, yani cennet insanlara değil de yalınız Yahudilere ise Allah cenneti yalınız Yahudilere verecekse yaşamak için ne uğraşıyorsunuz? Hemen ölüm isteyin. Ölümü temenni edin. Eğer madem doğrusunuz, yani cennete yalınız Yahudiler gidecek. Buyurun hemen ölüm Ölümü isteyin ve cennetinize kavuşuverin. Hani 80. ayet-i Bakara suresinin 80. ayet-i kerimesinde Ve qalû len temessenen nâru illâ eyyâmen ma'dûdeh Diyorlar ki biz cehennemde birkaç gün yanacağız, sonra cennete gideceğiz. Cennet, cehennem bizi birkaç gün yakar, başka yakamaz. Demiştiniz. Diyorlar onlar. Sen de onlara söyle diyor Rabbim. Kul ettahaztum Allahi ahden siz Allah'tan söz mü aldınız? diye bir sor onlara diyordu. Burada da diyor ki cennet yalınız size aitse. Yani bütün Yahudiler cennete gidecekse insanların diğerleri gidemeyecekse öyleyse niçin ölümü istemiyorsunuz? Buyurun. Ölümü isteyin, madem doğruysanız. Hani, İstanbul'a geliyor insanımız, Anadolu'dan, basının diliyle konuşalım, Taşra'dan geliyor, Varoşlar'da bir tane kulübe yapıyor, sonra kendine bir iş buluyor, işinden kulübesine, kulübesinden evine derken, parayı biraz fazla kazanmaya başlıyor, şöyle İki oda bir salonluk ev yapıyor, oraya geçiyor. İşler iyi gidiyor derken üç odalı bir eve derken apartmandan güzel bir yer efendim 150 metrekare olsun, 200 metrekare olsun, 250 metrekare olsun derken iş daha iyi gitmiş, şehrin kenarında bahçeler arasında müstakil bir ev, bir villamsı bir ev yapıyor. Çiçekleri, ağaçları, her şeyi, bahçe düzenlemesi de yapıldıktan sonra aile derhal oraya taşınıyor. Yani kulübede kalalım istemiyor insanlar. Kulübesinden, varoşlardaki kulübesinden, seçkin semtlerdeki villasına hemen göç ediyor değil mi? Öyle yapılan bu dünyada cennetin, bir gülü dünyaya düşseydi Dünya sonsuza Değin güzel tüterdi Cennet böyle bir yer Madem o cennet Yalınız size has Niye öyleyse bu dünyada Diretip duruyorsunuz Top yakın elümü isteyin Muhterem dinleyenler Benim cennete gitme garantim Yok sizin cennete gitme garantiniz yok Ama şu garanti veriliyor Yani ırk Türkler cennete gidecek Araplar cennete gidecek Böyle bir garanti de yok Ya Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'in tarif ettiği şekilde imana sahip olarak bu dünyadan Ahirete irtihal edenler Eninde sonunda cennete gidecekler. Ama isim vermiyorum, veremem. Yani benim garantim yok, senin de garantin yok. Sevgili Peygamberimizin çok sahih senetlerle gelen bir hadis-i şerifinde insan 70 yıl cennetlik ameller işler, cennete bir karış kala cehenneme düşer diyor. İnsan 70 yıl cehennemlik ameller işler, Cehenneme bir karışkala cennete düşer. Onun için hocalarımız çok güzel bir dua ederler namazın sonunda. Ya Rabbi bize hüsnü hatime ver derler. Allahümme inni es'eluke temâmen ni'me ve devâmel âfiy ve hüsnül hatime der. Ya Rabbi sonumuz güzel olsun der. Sonumuz yani Son nefeste imanla gitmek için çalışıyoruz biz. Cennetliyiz demiyoruz, cehennemliyiz de demiyoruz. Cenneti ümit ediyoruz, cehennemden korkuyoruz. Rabbimin rızası için onun emrettiklerini yerine getirmeye, yasakladıklarından kaçınmaya çalışıyoruz. وَلَنْ يَتَمَنَّهُ اَبَدًا بِمَا غَدَّمَتَ اَيْد۪يهِمْ Yaptıklarını onlar biliyorlar. O yaptıklarından dolayı ölümü temenni etmezler. Ne güzel ifade değil mi? Onlar yaptıklarını biliyorlar. Bimaqat demet eydiyim. Ellerinin kendilerinden önce amel olarak gönderdiklerini biliyorlar. Nerelerden hırsızlık yaptıklarını, hangi ülkeyi soyduklarını, hangi ülkede efendim fuhuş ticaretini teşvik ettiklerini dünyanın neresinde soygunlar yaptıklarını nerelerde cinayet işlediklerini onlar biliyorlar. Onun için ölümü istemezler. Vallahu alim bin zalimin Allah zalimleri çok iyi bilir diyor Allah Celle Celaluhu. 91. ayet-i kerimede وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاهِ Dünya hayatına en hırslı, insanların en hırslısı olarak Yahudileri bulacaksın diyor Rabbim Ayet 1400 yıl önce inmiş 1400 yıl önceki Yahudi'yi mi tarif ediyor? ...yoksa şu anda yaşayan Yahudi'yi mi tarif ediyor? Veya dünyanın ömrü varsa bundan 5000 yıl sonra gelecek olan Yahudi'yi de tarif ediyor mu? E 1400 yıl öncekini görmedik. Rabbim böyle demiş. Ama şu andakini biz görüyoruz dünyanın her tarafında gazetelerden televizyonlardan haber olarak Haber ajanslarından edindiğimiz Ve yaptıklarını da gördüğümüzden Dolayı gerçekten Dünya hayatına En hırslı Bir millet Peki yani iyi mi yapıyorlar Hayır başkalarına kötülük Yapıyorlar kendilerine de iyilik yapmıyorlar Mevlana bu ayeti Açıklarken diyor ki Fare diyor Ovada dolaşırken, çölde dolaşırken bakmış ki et dağı var. Bir tane etten, etten dağı var. Deveyi görmüş. Devenin yularından şöyle bir asılmış, deve geliyor. Deve yumuşak başlı bir hayvandır. Hayvanlar içerisinde en yumuşak başlısıdır. Nereden biliriz? Devecilik yapmadık ama deve katerlerini biliriz. ...küçücük bir eşeğin arkasına... 40 tane deveyi bağlıyor deveci... ...çekip gidiyor. Fare de çekince... ...deve de gelmiş. Sevincinden uçarmış... ...fare. Deliğine bir götürürse... ...bu et dağını kendi evine bir alacak olursa... ...torununun, torununun, torununun... ...çalışmasına gerek yok. Kendi deliğine girmiş... ...fare... Deveyi de asılırmış Deve de gelmezmiş Çıkarmış bakarmış deve orada Tekrar deliye girermiş Gelmiyor Yahu demiş niye gelmen Deve demiş ki nereye geleyim Yahu beraya, buyur benim deliğe. Anlamış deve şöyle Kafasını bir sallayvermiş e, Fare de ipe çok sıkı sarılmış O Yuları sallanınca Hemen o yakınındaki bir taşa Veya ağaca çarpıyor Fare de ölüyor Mal hırsına Sarılı olarak ölüyor Tarih Boyunca yapılan bu Hani Muhtun Nasır demiş ki yeter be Bu ülkeyi bu adamların sömürdüğü yeter Komutanına demiş ki komutanla yeryüzünde Yahudi görmek istemiyorum Tamamını bitireceksiniz Adama rapor vermişler bitti efendim demişler bitti yani bitirdik demişler ama tekrar yine çoğalmışlar en son Almanlar aynısını yapıyor Bunları tasvip ettiğimiz için söylemiyoruz tarihte olan bu ve bundan onların da ders alması bizim de ders almamız gerekmektedir Dünyanın bütün servetini kendi sermayeniz olarak biriktirseniz, bunu bir Müslüman olarak size söylüyorum, dinimiz yasaklıyor bunu. وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ zehbe <Sessizlik> Ayet-i kerimesiyle paraları, altınları toplarlar, sonra da onu infak etmezler, diyor Rabbim. Yarın ahiret gününde onlar, onların ateşi olacak. ...yanlarından böğürlerine sırtlarından ateş olup sırtlarına cehennemde kızartılan o altınlar basılacak diyor Allah Celle Celaluhu. Bu dünyada bile o insanların yani aç insanların e, nefesleri yakar insanı. Yakıyor da. 50 yıl sömürüyor sömürüyor sömürüyor. 50 yıl sonra bir patlama meydana gelince... Volkan patlamasında etraftaki yeşilliklerin yandığı gibi Bunlarda o serveti biriktirenler bir yok ediliyor Bu siyaset değildir Siyaset Allah Celle Celaluhu'nun emrettiği şekilde Yaşamak, yasaklarından kaçınmak Ve dünya servetini Allah'ın serveti olarak kabul edip Onun kuralları içerisinde sahip olmak Onun kuralları içerisinde etrafla paylaşmak bu bir siyasettir. Ve men ellezina esra eşraku yebettu ahaduhum lev yu'ammaru alf sene. Müşrik olanlardan da onlardan bir herhangi biri bin yıl yaşamayı sever. Müşrik olanlar da bin yıl yaşamayı sever Müslüman da yaşamayı sever Daha fazla Allah'a kul olayım Mertebemi artırayım Allah katındaki mertebe, rutbe ve makam yükseltilmesi dünyada olur Ahirette şey yok Makamınız yükseltilmeyecek Ahiretteki makamınızı Terfiinizi Bu dünyada sağlayacaksınız Onun için Müslüman Allah'a kul olayım diye Uzun ömür ister Ve ma huve Bimuzah zihihi Minel azabi En yuammer Wallahu basirun bima Ya'melun Onların o yaşatılması onları azaptan kurtarmaz. Allah onların yaptıklarını en iyi şekliyle görendir diyor Allah Celle Celaluhu. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوَّنْ لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّٰهِ مُسَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَنْ وَبُشْرَا لِلْمُؤْمِنِينَ Cebrail'e düşman olanlar varmış. O dönemde. Günümüzde var mı ben bilmiyorum. Rabbim diyor ki, Kim Cebrail'e düşman olursa. Çünkü o Cebrail, Senin kalbine, Allah'ın izni ile, Bu kitabı indirdi. Ve bu kitap da, Onların, Onların, Elindekini tasdik edici olarak indirdi. Onlara yol göstermek üzere indirdi ve bütün müminlere müjde vermek üzere indirdi. Bu kitabı yani kitabın özellikleri sayılıyor. Tevrat'takileri doğrulayan, insanlara yol gösteren, müminlere müjde veren bu kitabı Cebrail Allah'ın izni ile senin kalbine indirdiğinden dolayı kim Cebrail'e düşman olur? Men kâne aduven Lillahi ve melâiketihi ve rusulihi ve cibriyle ve mîkâle fe innellâhe aduvvun lil kafirin. Kim Allah'a düşman olursa, meleklerine düşman olursa, peygamberlerine düşman olursa, Cebrail'e düşman olursa, mîkâ ile düşman olursa, Şüphesiz Allah da o kafirlerin düşmanıdır diyor Allah Celle Celaluhu. Cebrail'e niye düşman olurlarmış? Bu Allah'tan aldığı ayetleri niye beni İsrail'den birine indirmedi de? Ee, Araplardan birine indirdi. Şimdi bizim Türkiye'de de bazen soru sorulur da, Tabii bizim soranımız inkar kastıyla sormaz. Ya hocam niye peygamberimiz Türklerden olmasın? Olmamış. Olmamış. Yani indiren ben değilim. Karar veren ben değilim. Olmamış. Allah Celle Celalü Mekke'de Abdullah'la Emine'den doğan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Peygamberlik görevini vermiş O da bize Rabbimin izniyle Cebrail vasıtasıyla kendine gelen ayetleri gönderdi, Duyurmuş Ve nasıl yaşanacağını da bize göstermiş Biz onu peygamber olarak kabul etmişiz Bizim müdahale etme yetkimiz yok Ağzımızı sallayacak olursak da kendimize zarar verir, hiçbir şey değiştirmez. Onun için biz Allah'a kul olmaya çalışıyoruz. Onun rızasını kazanmaya çalışıyoruz. Onun meleklerini seviyoruz. Yani Cebrail aleyhisselam'ı, Mikail aleyhisselam'ı, ee, Azrail aleyhisselamı, İsrafil aleyhisselamı ve diğer peymeleklerini seviyoruz. Yarattıklarını seviyoruz. Yarattıklarına karşı nasıl muamele edeceğimizi de Kur'anına bakarak hayatımızı düzene sokmaya çalışıyoruz. Ve laqad enzelna ileyke ayatim beynatin ve ma yekfuru biha illa biz sana ayetleri açık olarak indirdik. Hem açık hem de açıklayıcı manası verilebilir beyin kelimesini. Ama başta birinci derecede ayetlerin açık olduğunu Allah Celle Celaluhu bize ifade ediveriyor. Apaçık diye de tercüme edilir. Ayetleri apaçık indirdik. Onu ancak fasıklar inkar eder diyor Allah Celle Celaluhu fasık bir kafir, her kafir fasıktır, her fasık kafir değildir diye bir kuralımız var ama her kafir fasıktır fasıklar yani iman ettiği halde fasık olan insan olur mu? olur, o zaman günahı sevabından fazla insan diye tarif edilmiş yani ısyanı İtaatından, ibadetinden daha fazla insan. Ama buradaki bahsedilen fasık, kafir olan fasık. Çünkü onu nereden anlıyoruz? وَمَا يَكْفُرُوا بِهَا اِلَّا الْفَاسِقُونَ Onu ancak fasıklar inkar eder diyor Allah Celle Celaluhu. Yani inkarcı. Peki onu inkara sebeben e, sevk eden nedir? Fasıklığı, günahları sevmesi, günahlara e, Gönlünün daha fazla edip onu da yerine getirmesi adamı inkara yöneltiyor. Olur muymuş ya bu dünyada da yani bu fuhuş haram olur muymuş? Efendim uyuşturucu haram olur muymuş? Faiz haram olur muymuş ya olur mu böyle şey? Vay, ben inanmıyorum. Rabbim diyor ki niye? Orada onun şeyi var, çıkarı var paslıktan dolayı inkara yöneliyor bu adam. Evekullema ahedu ahden nebeduhu fariqun minhum bel ekseruhum la yu'minun. Ne zaman onlar bir sözleşme yapsalar onlardan bir grup o sözleşmesini bozar. Sözleşmesini atar. Yani sözleşmeye uyumazlar diyor Rabbim. Bu 1400 sene önce söylenen bir ay, inen bir ayet-i kerime. Ama kıyamete kadar canlılığı dipdiri, taptaze devam eden ayet-i kerimeler. İsrail'in devlet kurulduğu 1947-48 yıllarından bugüne kadar Filistin konusunda İngiltere'nin, Amerika'nın, Almanya'nın, Rusya'nın da katılımıyla imzaladığı sözleşmelerin hiçbirine bugüne kadar uymamış. Yani en azından 300'ün üzerinde küçüklü büyüklü sözleşmeler yapmış ama hiçbirine uymamış. Birleşmiş Milletler'in aldığı kararların hiçbirine bugüne kadar uymamış. Rabbim de diyor ki, onlar ne zaman bir söz verseler, onlardan bir grup derhal sözünü atar. Yani sözleşmeyi reddeder, atar, yerine getirmez diyor Rabbim. Belkısorhumla minun, onların çoğunluğu iman etmezler diyordu daha önce de. Onlardan ne kadar az iman ederler? Yani 88. ayet kelimesi, fakaliylem ma minun, ne az iman ederler? burada ise çoğunluğu iman etmezler diyor. Velem maça öhum Rasulum min indillahi musaddiqun lima meghum nabad feriqun min al-ladin kitabe kitab Allahı vuray zihur him la yalemun. Onlara Allah katından ne zaman bir peygamber gelse. Ve onların yanındakini de tasdik etse Yani Tevrat'ın içindekilerin bir kısmını Tasdik etse Kendilerine kitap verilenlerden bir grup Onu reddederler Yani o peygamberi ve peygamberin getirdiklerini Red ederler Kitaballahi vera ezuhurim Allah'ın kitabını elleriyle arkaya atarlar diyor Rabbim. Keennahum la ya'lemun. Sanki onu hiç bilmiyorlarmış gibi Allah'ın kitabını elleriyle arkalarına atarlar diyor Rabbim. Muhterem dinleyenler. Bu dünyada kitapsız insan yok. Dünyanın neresine giderseniz gidin, kitapsız insan yoktur. Herkesin bir kitabı var. Hani ayet diyor diye, وَلِكُلِّمْ وِجِهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا Herkesin döndüğü bir yeri vardır diyor. Biz Kabe'ye dönüyoruz. Türkiye'de bir kısım insanlarımız bir zamanlar Kremlin Sarayı'na Rusya'ya dönerdi. Bir kısım da Amerika'daki Beyaz Saraya dönerlerdi. Tabii çoğunluğu halkımızın yüzde %98, 98,98'i diyelim Kıbliye döner. Cuma da döner, bayram da döner ama döner. Hiç değilse gönlü o tarafa döner bazılarının da. Herkesin bir kitabı vardır. Bizim kitabımız Kur'anı Kerim'dir. Ama birileri de filan adamın yazdığı kitap benim için. En önemlidir dediler Ve Türkiye'de 5000 bin gencin kanına mal oldu 60'lı yetmişli yıllarda 5000 bin tane Gencecik delikanlının gök ekinken biçilmesine sebep oluverdi Senin kitap önemli benim kitap önemli kavgasıyla gidildiler Günümüzde de biz filanın prensiplerini Filanın değerlerini, batının değerlerini, Amerika'nın değerlerini, İngiliz'in değerlerini e, yerine getiririz. Kur'an'ın değerlerini değil. Bu kelimeyi bile kullandılar. Kur'an'ın değerlerini referans kabul etmeyiz, batının değerlerini. Yani orada yazılı kitap var. Onların almış olduğu kararlar var. Biz onlara göre hayatımızı düzene koyarız. Çünkü bizim canımızın istediği her şeyi var orada. Her türlü ahlaksızlığımız kanunileştirilmiş. Onun için biz onlara uyarız diyorlar. Ayet kerime de geçmişti. Onlara ne zaman nefislerinin hoşlanmadığı bir peygamber geldiğinde, faküllemajja ekum rasulum bima la tehwa enfusukum. Nefislerinizin hoşlanmadığı Şeylerle bir peygamber geldiğinde ona karşı kibirlendiniz diyor Allah Celle Celaluhu Kendilerini nefislerinin hoşuna gitmeyen insanları harcama, hortumları e, devamlı kendi e, havuzlarına akıtma her türlü uyuşturucunun kanuni yollardan alımını satımını her türlü fuhşun kanuni yollardan alımını satımını temin eden kurallar varken bunlardan yararlanmak varken canım niye biz kendimizi şu iki günlük dünyada e, sıkıntıya koyalım. Zaten ahirete de inandığımız yok diyor adamlar öyleyse bu kitabı önümüzden kaldıralım arkaya atalım diyorlar elleriyle arkalarına attılar diyor zaten burada da Rabbim. Kitab Allah'ı ve ra'zuhurihim k'ennahum la ya'lemun. Sanki hiç bilmezmiş gibi o kitabı, Allah'ın kitabını elleriyle arkalarına attılar. Peki kitapsız mı kaldılar? Yok. Hemen devam eden ayet-i kerimede yani 102. ayet-i kerimede ve tabe o ma'atlü şeytanu ala mülkü Süleyman. Bu sefer şeytanların kendilerine okuyu verdiği kitaba uydular diyor. Şeytana tabi oldular diyor. Onu o ayet-i kerimeyi önümüzdeki derste devam ettireceğiz. Dinlediniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun. Efendim.